Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşları ayetlere konuluyordu. Ayetler onlara anlatıyordu. Rabbi Rahim o güzel kullarını anlatıyordu. Onların asil hallerini önümüze ayet ayet sure sure koyuyordu. Ki zaten onları ayetler şekillendiriyordu. Ayetlerin putasından nakış nakış örülüyorlardı. Rabbani iklimde yetişiyorlar, peygamber ikliminde gürüzleşiyorlardı. Onlar bütün varlıklarıyla peygamberin izini takip ediyorlardı. Peygamberin izinde mallardan, canlardan geçerek yürüyorlardı. Onlar tam bir peygamber sevdalılarıydı. Resul'ün yolunu Asil yol bildiler. Hep o yolun yolcusu oldular. En önde Ezel ve Ebed Sultanı'nın sevgilisi Habibi Ekrem'i Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vardı. Onun izinde şerefli arkadaşları vardı. Sonra ikinci nesil vardı. Tabi'in nesli vardı. Onların izinde Tebe'i Tabi'in nesli vardı. Üçüncü nesil vardı. Bu üç nesilde İslam toplumunun Ondolojisi vücut buluyordu. Bir İslam medeniyeti oluşuyordu. Kıyamet sabahına kadar ümmet bu izi süre süre yoluna devam edecekti. Akıl ölüydü. Bilgi akla can olurdu. Aklı canlandırırdı. Akla can suyu olurdu. Putperest toplumlarda akıl ölü konumunda kalıyordu. asli işlevini gerçekleştiremiyordu. Gençler Hazreti Ömer Efendimiz'e hayran hayran bakıyorlardı. Aklı işleyişine, aklının kavrayışına hayrandılar. Soruyorlardı, siz putlara taparken bugünkü aklınız var mıydı diyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, aklım aynı akılda ama vahiy yoktu diyordu. Akıl oluşan bir şeydi, bulunduğu ontoloji neyse ona göre oluşuyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları peygamber ikliminde inşa oluyorlardı. Ara duru bir zihinsel yapıya ulaşıyorlardı. Berrak bir tasavvurlar oluşuyordu. Onlar Resul-i Ekrem'e tam tabi oluyorlardı. Tövbe Suresinin 117. ayetinde Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacir ve ensara lütufla muamele etti Ve sonra da hepsinin tövbelerini kabul etti Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir buyuruluyordu Tebük seferiydi, şiddetli sıcakların olduğu zamanlardı rasul yorucu bir sefere işaret ediyordu Onlar hemen işaret edilen yöne yöneliyorlardı. Zorlu bir yolculuğa çıkıyorlardı büyük bir orduyla savaşmaya yürüyorlardı. Böylece muhacir ve ensar en güç zamanlarda sözleriyle amelleriyle Resulullah'a tabi oluyorlardı. Böylece Allah'ın indinde lütufla muamele görecekleri mertebelere ulaşıyorlardı. Böylece töbeleri kabul ediliyordu. Bu ayeti kerime tebük gazvesinde nazil oluyordu. Müslümanlar kıtlık yılında sıcakların şiddet dolduğu Azık yiyeceklerin çok zor temin edildiği bir zamanda Tebük gazvesine gidiyorlardı. Kata de şöyle diyordu. Ashab-ı kiram Tebük senesinde sıcakların bastığı bir zamanda ancak Allah-u Teala'nın bildiği bir meşakkat içerisinde Şam'a doğru yola çıktılar. Ashab-ı kiram o yolculukta büyük zorluklar çektiler ve büyük meşakkatler gördüler. Bize anlatıldığına göre bazen iki kişi bir tek hurmayı kendi aralarında bölüşüp biri yarısını, diğeri de diğer yarısını yiyordu. Bazen de bir topluluk bir tek hurmayı elden ele gezdiriyordu. Her biri sırası gelince o hurmaya ağzına alır, biraz emer ve üzerine su içer, sonra da kardeşine verirdi. O da aynı şekilde yapardı. Kater'de şöyle devam ediyordu: Allahu Teala onları affetti, tövbelerini kabul etti. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi sırf dille ifade edilecek kuru bir davadan ibaret değildi. Ancak Resulullah'a uymak, çizdiği yoldan yürümekle hayat haline getirmekle mümkün olurdu. Arimran suresinin 31 ve 32. ayeti celililerinde Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez Buyruluyor. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak bir Kesir, bu ayeti kerime Allah'a karşı sevgi beslediğini iddia edip de Muhammed'i yolda olmayan kimsenin bütün sözlerinde ve bütün amellerinde nebevi dine ve Muhammed'i şeriyete uymadığı sürece o kişinin gerçek manada yalancı olduğuna hükmedilir diyordu. Öncü olanların, önde olanların bir hakkı vardı. Davayı omuzlamanın, davayı peygamberden öğrenmenin bir öncelik hakkı vardı. Tövbe suresinin 100. ayetinde, İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacir ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zeminden ırmaklar akan cenneti hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur buyuruluyordu. Bu ayeti ile ilgili olarak Fahrettin Razi o büyük bilge şöyle diyordu. İslam dinine girme hususunda öne geçmek fazileti ve üstünlüğü gerektiren bir durumdur. Bu fiilleri yapmaları ve hareketlerde bulunmaları, başkalarının onlara tabi olmalarını ve onları kendilerine örnek seçmelerini vacip kılmaktadır. Onların bereketi çağlardan çağlara akıp geliyordu. Onların vakuralleri, tevazuları, yiğitlikleri, Allah'a ilişkin derin huşuları, Peygamber Efendimiz'in çevresinde destanlar yazan kahramanlıkları, ümmetin gönlünü kıvama getiren hallerdi. Ümmet onların hallerini okurken, Halden hale geçerlerdi Onlardan büyük güç ve kuvvet alırlardı Sırat-ı daha bir onurla yürürlerdi Onlar setleri yıkarlardı Onlar ön yargı duvarlarını yerle bir ederlerdi Onlar insanlığın önünü açanlardı İslam'ı daha doğmadan boğmak isteyenlere meydan okuyanlardı Hiçbir engel onları durduramıyordu Onlar işkencenin çemberlerinden geçiyorlardı Aşlığın labirentlerinden geçiyorlardı. Fitnenin, gurbetin zorlu geçitlerinden geçiyorlardı. Eziyetlerin ve ölümün en acılı olanlara mahkum ediliyorlardı. Ama onlar yılmadan yollarına devam ediyorlardı. Hadis suresinin 10. ayetinde Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayanlar, ve savaşanlar daha sonra savaşıp harcayanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır buyruluyor. İbni Kesir tefsirinde Yüce Allah şunu haber vermiştir. İslam'a girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile Onlara güzellikle tabi olanlardan Allahu Teala razı olmuştur. Allah'ın razı olduklarını sevmemek mümin için olası bir şey midir? Allah'ın razı olduklarından razı olmamak şeytani bir duyuş ve düşünüşün içine gömülmek değil midir? Bir bataklığa gömülür gibi gömülüp kalmak değil midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve şerefli arkadaşlarından sonra itikadi ve ameli ekoller oluşacaktı. Bu ekoller kendi algılar içerisinde bazı esaslar belirleyecekti. Bu esasları hayatın merkezine koyacaklardı. O esaslara uymayanlara olumsuzlayacaklardı. Onları garip yorumlarıyla sevmişsiz bir hale dönüştüreceklerdi. Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz bu ekollerin bazıları tarafından şiddetle dışlanacaklardı. Gerekçeleri ise ortaya koydukları esaslardı bu esaslara uymuyor diye Resul Ekrem'in sadıkarı yarini dillerine almıyorlardı. Aldıklarında ise sadece karalıyorlardı. Allah Resulü'nün en candan dostlarından rahatsız oluyorlardı. En azından müteşekkir olmak vardı. Hayırlarla yad etmek vardı. Sevgiyle onların hallerini ümmete anlatmak vardı. Onlar öncülerimizdi. Öncülerin öncülük hakkını teslim etvap vardı. Onlar ümmete Allah'ın büyük bir nimetiydi. Rahman-ı rakim, onların o güzelim halleriyle bizleri rızıklandırıyordu. En büyük rızık olarak alemlere rahmet olandı. Sonra onun şerefli arkadaşlarıydı. Onlarla bizi rızıklandıran rahman Rahim'e sonsuz hamdü senalardı. Peygamber Efendimizin cümle hallerini bizlere anlatan ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere ulaştıran onun şerefli arkadaşlarına sonsuz selam ve muhabbetlerle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.